İş dolayısıyla her gün şehir dışına gitmek zorundayım. Namazımı nasıl kılmalıyım evet. demiş hocam. Şehir dışına giden eğer bulunduğu yerle şehir dışında çıktığı yer arasında 90 km varsa gittiği yerde ve yine 15 günden az kalıyorsa ki anladığımız kadarıyla her gün gidip giriş çıkış yapıyor. Örnek Herhalde. verelim bir insan Ankara'nın Ankara'yla arasında 90 kilometre ve fazlası olan bir ilçesinde yaşıyor. Ama memur bir insan her gün gelip gidiyor veya örnek verelim mesela Adana'da evi var, Tarsus'ta da iş yeri var. İkisinin arası 90 kilometreden fazla. Günlük gidip geliyor. Bu insan iş yerinde olduğu sürece Farz namazlarını dört rekatlık namazlarını iki rekat olarak kılacak. Yani seferi gibi muamele edecektir. Evet.